13. Şua Üstadın talebelerine gönderdiği gayet kıymetli, nurlu mektuplardır. Risale-i Nur'un parlak mücahedatını bu samimi mektuplar gayet parlak gösteriyorlar. Bismihi Sübhaneh Aziz Sıddık Kardeşlerim Geçen leyle-i kadrinizi ve gelen bayramınızı bütün mevcudiyetimle tebrik ve sizleri Cenab-ı Erhamur ı Erham birliğine ve rahmetine emanet ediyorum. Men âmene bil kader Emina minel keder sırrıyla sizi teselliye muhtaç görmemekle beraber derim ki vasbir li hukmi rabbika fe innike bi a'yunina ve rabbik ayetinin manayı işaretiyle verdiği teselliyi tamamıyla gördüm. Şöyle ki dünyayı unutmak, Ramazanımızı asude geçirmek düşünürken hatıra gelmeyen ve bütün bütün tahammülün fevkinde bu dehşetli hadise hem benim hem Risale-i Nur'un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 Yalnız birinizi görmek ve Isparta'ya gelmek için bu çektiğim zahmeti kabul ederdim. Üçüncüsü, hem Kastamonu'da hem yolda hem burada fevkalade bir tarzda bütün eliim halatları birden değişiyor ve memulün ve arzumun hilafına olarak bir desti inayet görünüyor. El Hayrufi Maktarullah dediriyor. En ziyade beni düşündüren Risale-i Nur'u en gafil ve dünyaca büyük makamlarda bulunanlara da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 Risale-i Nur'dan tam ders alan ve dünya fani ve ticaretgah olduğunu bilen ve her şeyi imanı ve ahireti için feda eden ve bu dershane Yusufiye'deki muvakkat sıkıntıların daimi lezzetler ve faydeler vereceklerine inanan sizin gibi ihlaslı zatlara acımak ve dikkatten ağlamak haletini tebrik ve sebatınızı gayet istihsan ve takdir etmek haletine çevirdi. Ben de elhamdülillahi ala kulli hal, sivel küfr ve dalal dedim. Bana ait bu faydeler gibi hem uhuvvetimizin, hem Risale-i Nur'un, hem Ramazan'ımızın, hem sizin bu yüzde öyle faydeleri var ki, perde açılsa, Ya Rabbena şükür, bu kaza ve kader-i ilahi hakkımızda bir inayettir dedirtecek kanaatim var. Hadiseye sebebiyet verenlere itab etmeyiniz. Bu musibetin geniş ve dehşetli planı çoktan kurulmuştu. Fakat manen pek çok hafif geldi. İnşallah çabuk geçer. Asa entekrahu şey'en ve huwa hayrün leküm sırrıyla müteessir olmayınız. Sait Nursi Aziz kardeşlerim, yakınınızda bulunmakla çok bahtiyarım. Sizin hayalinizle ara sıra konuşurum, müteselli olurum. Biliniz ki, mümkün olsaydı, bütün sıkıntılarınızı kemal iftihar ve sevinçle çekerdim. Ben, sizin yüzünüzden Isparta'yı ve havalisini taşıyla toprağıyla seviyorum. Hatta diyorum ve resmen de diyeceğim. Isparta hükümeti bana ceza verse, başka bir vilayet beni beraat ettirse, yine burayı tercih ederim. Evet, ben üç cihetle Ispartalıyım. Gerçi tarihçe ispat edemiyorum, fakat kanaatim var ki, İsparit nahiyesinde dünyaya gelen Said'in aslı, buradan gitmiş. Hem Isparta vilayeti öyle hakiki kardeşleri bana vermiş ki, değil Abdülmecid ve Abdurrahman, belki Said'i onların her birisine maal memnuniye feda eylerim. Tahmin ederim, şimdi küreyi arzda Risale-i Nur şakirtlerinden kalben ve ruhen ve fikren daha az sıkıntı çeken yoktur. Çünkü kalp ve ruh ve akılları imanı tahkiki nurlarıyla sıkıntı çekmezler. Maddi zahmetler ise Risale-i Nur dersiyle hem geçici hem sevaplı, hem ehemmiyetsiz hem hizmet-i imaniyenin başka bir mecrada inkişafına vesile olmasını bilerek şükür ve sabırla karşılıyorlar. İmanı tahkiki dünyada dahi medar-ı saadeddir diye halleriyle ispat ediyorlar. Evet, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler deyip metinane bu fani zahmetleri baki rahmetlere tebdile çalışıyorlar. Cenabı Erhamu'rrahimin onların emsallerini çoğaltsın bu vatana medar-ı şeref ve saadet yapsın ve onları da Cennetül Firdevs'te saadet-i ebediyeye mazhar eylesin. Amin. Said Nursi. Aziz sıddık kardeşlerim, bu kazai ilahinin adaleti kaderiye noktasında yeni talebelerden bir kısım zatların sırrı ihlasa muvafık olmayan dünya cihetini de Risale-i Nur ile arzu etmesinden bazı menfaatperest perest rakipleri karşısında bulunup, 25 sene evvel aslı yazılan ve 8 sene zarfında bir iki defa elime geçen ve aynı vakitte kaybettirilen beşinci şu'a benden uzak bir yerde ele geçmesiyle o hoca bozması gibi kıskançlar onunla adliyeyi evhamlandırdılar. Aynı vakit benim arzu ettiğim yeni harfler ile Miftahul İman mecmuası yerine Ayetül Kübra muvafakatım olmadan tab olması. Venüsaları gelmesi hükümete aksetmiş, iki mesele birbiriyle karıştırılmış, güya kanun medeniyeye karşı o beşinci şu'a tab edilmiş diye, ehli garaz bir habbeyi yüz kubbe yaparak, gadren bizleri şu çilehaneye soktu. Fakat kader-i ilahi ise, menfaatimiz için buraya sevk etti ve eski zamanlarda ihtiyari çilehanelerin sevap noktasında, çok fevkinde sevabdar etmek sırrıyla bizi, İhlas dersini tam almak ve hakikaten kıymetsiz olan dünya umuruna karşı alakalarımızı tadil etmek için yine Medrese Yusufiye'ye çağırdı. Ehli dünya evhamına karşı deriz. 7. şua baştan aşağıya kadar imandır. Aldanmışsınız ve gayet mahrem tutulan ve şiddetli taharrülerde bizde bulunmayan ve aslı 20 sene evvel yazılan beşinci şua bütün bütün ayrıdır. Biz bunun değil tabına belki bu zamanda hiç kimseye göstermesine razı olmamakla beraber orada doğru çıkmış bir ihbar-ı gaybidir, mübareze etmiyor. Bismihissubhane. Bayramınızı tekrar tebrikle beraber sureten görüşemediğimize teessüf etmeyiniz. Bizler hakikaten daima beraberiz. Ebed yolunda da inşallah bu beraberlik devam edecek. İmani hizmetinizde kazandığınız ebedi sevaplar ve ruhi ve kalbi faziletler ve sevinçler şimdiki geçici ve mubakkat gamları ve sıkıntıları hiçe indirir kanaatındayım. şimdiye kadar risale-i nur şakirtleri gibi çok kutsî hizmette çok az zahmet çekenler olmamış evet cennet ucuz değil İki hayatı imha eden küfrü mutlaktan kurtarmak bu zamanda pek çok ehemmiyetlidir bir parça meşakkat olsa da şevk ve şükür ve sabırla karşılamalı Madem bizi çalıştıran Halikimiz Rahim ve Hakîm'dir. Başa gelen her şeyi rıza ile, sevinç ile, rahmetine, hikmetine itimat ile karşılamalıyız. Kahraman bir kardeşimiz Ayetül Kübra meselesinde bütün mesuliyeti kendine alıp Hizbi Kur'an'ı ve Hizbi Nuru ve kalemiyle kazandığı fevkalade uhrevi şeref ve fazilete istihkakını tam göstermiş, beni derin sevinçlerle ağlatmış. Ve yedinci şua olan ayetül kübra, tam nazar-ı dikkati celbederek, ileride ona layık bir fütuhatı ihzar etmek hikmetiyle, ona gelen bu muvakkat müsaadere, o kardeşimizin ve rüfekasının hizmetlerini ve masraflarını zayi etmeyecek, inşallah daha parlattıracak diye, rahmeti ilahiyeden bekleriz. Sizi bütün dualarında, ecirna, varhemne vahfadna gibi, bütün mütekellim-i maal gayr sigalarında bila istisna dahil edip, kesretli cesetler ve bir tek ruh hükmünde şirket-i maneviyemizin düsturlarıyla çalışan ve sizin sıkıntınız ile sizden ziyade alakadar olan ve şahs-ı manevinizden himmet ve medet ve sebat ve metanet ve şefaat bekleyen kardeşiniz Said Nursi. Bu hadise tesiriyle ben kendimi masum kardeşlerime rızayı kalb ile feda etmeye kat'i azmu ı cezmettiğim ve çaresini fikren aradığım vakitte cel, -Cel okudum. Birden hatıra geldi ki İmam Ali radıyallahu an, ya Rab, aman ver diye dua etmiş. İnşallah o duanın sırrı ile selamete çıkarsınız. Evet Hazreti Ali radıyallahu an, kasidi celcelütiye de iki suretle Risale-i Nur'dan haber verdiği gibi, ayetül kübra risalesine işareten, wa bil ayetül kübra eminni min el fecet der. Bu işarette ima eder ki. Ayetül Kübra yüzünden ehemmiyetli bir musibet Risale-i Nur talebelerine gelecek ve Ayetül Kübra hakkı için o fecet ve musibetten şakirtlerine aman verdiye niyaz eder. O risaleyi ve menbaını şefaatçi yapar. Evet, Ayetül Kübra risalesinin tabı bahanesiyle gelen musibet aynen o remzi gaybiyi tasdik etti. Hem Okaside'de Risale-i Nur'un mühim eczalarına tertibiyle işaretlerin hatimesinde mukabil sayfede der: "Vatilke hurufun nuri fajma khabasaha ve haqqiq maaniha bihal khayr tutmimat." Yani işte Risale-i Nur'un sözleri, harfleri ki onlara işaretler eyledik. Sen onların hassalarını topla ve manalarını tahkik eyle. Bütün hayır ve saadet onlarla tamam olur." der. Harflerin manalarını tahkik et karinesiyle manayı ifade etmeyen hecai harfler murat olmayıp belki kelimeler manasındaki sözler namıyla risaleler murattır. La ya'lemu'l gaybe illa Rabbena la tuahhirna in nesina au aghtana. Nursi. Aziz Sıddık kardeşim Rehfet Bey. Senin alimane suallerin Risale-i Nur'un mektubat kısmında çok ehemmiyetli hakikatların anahtarları olmasından senin sorularına karşı lakayt kalamıyorum. Bunun kısa cevabı şudur: Madem Kur'an bir hutbe-i ezeliyedir, nevi beşerin umum tabakatiyle ve ehli ibadetin bütün taifeleriyle konuşur, elbette onlara göre müteaddit manaları ve külli manasının çok mertebeleri bulunacak. Bazı müfessirler yalnız en umumî veya en sarih veya vacip veya bir sünneti müekkedeyi ifade eden manayı tercih eder. Mesela bu ayette. وَمِنَ الْلَيْلِ فَسَبِّحْهُ dan önemli bir sünnet olan iki rekat teheccüd namazını ve idbaren nücumdan bir sünneti müekkede olan sabah fecir sünnetini zikretmiş. Yoksa evvelki mananın daha çok efradı var. Kardeşim, seninle konuşmak kesilmemiş. Aziz Sıddık kardeşlerim, şimdi zuhur namazını kıldım. Tesbihat içinde siz hatırıma geldiniz ki, her biri hem kendini, hem hanesindeki akrabasını düşünmekle mahzun olur. Birden kalbe geldi ki madem eski zamanlarda ahiretini dünyasına tercih edenler, hayatı ictimayenin günahlarından kurtulmak ve ahiretine halisane çalışmak niyetiyle mağaralarda, çilehanelerde riyazet ile hayatlarını geçirenler bu zamanda olsaydılar Risale-i Nur şakirtleri olacaktılar. Elbette şimdi bu şerait altında bunlar onlardan 10 on derece daha ziyade muhtaçtır. Ve on derece fazla fazilet kazanıyorlar ve on derece daha rahattırlar. Aziz mübarek kardeşlerim, pek çok selam. Bizim memlekette, eskide Arefe gününde bin ihlas-ı şerif okurduk. Ben şimdi bir gün evvel beş yüz ve Arefe'de dahi beş yüz okuyabilirim. Kendine güvenen birden okuyabilir. Ben gerçi sizleri göremiyorum ve hususi her birinizle görüşmüyorum. Fakat ben ekser vakitler, dua içinde her birinizle bazen ismiyle sohbet ederim. Aziz Sıddık kardeşlerim. Ben şimdiye kadar Nur Fabrika dairesinin mübarekler heyetinden iki ehemmiyetli rükünler kurtulmuşlar tahmin ederdim. El Hak o daire, o heyet, altı yedi senede yirmi otuz sene kadar fatihane iş görmüşler, parlak kalemlerinin yadigarları gibi, onların hizmetleri yine tevakkuf etmez, onların bedeline, onların defteri amallerine hasenat yazdırıyor. Hatta Hizb-i Nuri'nin öyle bir kuvvetli fütuhatı var ve öyle ehemmiyetli yerlere girmiş ki, onu neşredenler, mütemadiyen çalışıyorlar hükmündedir. Ben pek çok çalışmış ve çalışkan Hafız Mustafa'yı da evvelki zat gibi dışarıda zannederdim. Yalnız bir defa, o da buradadır işittim. Belki başka Mustafa'dır diye teselli buluyordum. Aziz kardeşlerim, ben bu sabah tesbihatta, Hafız Tevfik'e acıdım. Bu iki defadır zahmet çekiyor tahattür ettim. Birden hatıra geldi, onu tebrik et. O kendini faydasız bir ihtiyat ile Risale-i Nur'daki çok ehemmiyetli makamından ve büyük hissesinden bir derece çekmek isterdi. Fakat hizmetinin kutsiyeti ve azameti onu yine o büyük hisseye ve pek büyük sevaba muvaffak eyledi. Az bir sıkıntı ve geçici bir küçük zahmet ile böyle bir şerefi maneviden geri kalmamak gerektir. Evet kardeşlerim, Madem her şey gidiyor ve gittikten sonra eğer lezzet ve keyif ise, boşu boşuna gider, bir hasret kalır. Eğer sıkıntı ve zahmet ise, hem dünyevi ve uhrevi, hem böyle bir kutsi hizmet noktasında öyle bir lezzetli faydeler var ki, o zahmeti hiçe indirir. İçinizde biri müstesna, en ihtiyarı ve en ziyade başına sıkıntılar toplanan benim. Sizi temin ederim, tam bir sabır ve şükür ve tahammül ile, halimden memnunum. Musibete şükür ise, musibetteki sevap ve uhrevi ve dünyevi faydaları içindir. Aziz kardeşlerim, meyvenin meselelerinin tekmir edilmesine meydan vermeyen manilerin zevaliyle inşallah yine başlanacak ki, birisi soğuk, birisi masonların onun kuvvetinden dehşet almalarıdır. Ben bu musibette kader-i ilahi ciyetini düşünüyorum. Zahmetim rahmete inkılap eder. Evet,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 ve dünyanın mal ve evladı ve istirahatı pek muvakkat ve geçici ve her halde bir gün onları bırakıp toprağa girecek olmasından, onların yüzünden ahiretini zedelememek ve sabır ve tahammülek alışmak ve istikbaldeki ehl-i imana kahramanane bir numuneyi i imtisal, belki imamları olmak gibi çok cihetle aynı merhamettir. Fakat yalnız bir cihet var ki beni düşündürüyor. Nasıl bir parmak yaralansa,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 Risale-i Nur'un kıymetler muallimi Hafız Mehmed'in kardeşi Ali Gül'ün selamını aldım. Ben hem ona, hem bütün hemşehrilerine ve Sava'nın bütün ahya ve emvatına binler selam ve dua ederim.